Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz Allahu u Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizleri sevdiği ve razı olduğu Şeyleri dinlemeye ve onlara Tatbik etmeye muvaffak eylesin Amin Ve sevmediği razı olmadığı şeyleri Duymaktan ve işlemekten muhafaza eylesin amin. İmam Rabbani kutlu Ruh Hazretlerinin mektubatından kadınlar biat ile ilgili 6. şart nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmekten emrettiklerine karşı gelmekten uzak durmaktır. Dinimiz İslam'ın bütün emirleri ve yasakları buna dahildir. Buyurmuştu İmam Rabbani bu hususta Emirleri sayarken beş vakit namaz, zekat, e, oruç, haç gibi emirleri beyan ettikten sonra yasakları saymaya başlamıştı. Ve'l-iştinâbu anil gıybeti <gülüyor> ve'l-nemîmeti, eybâ lâzimûn fe'innevmâ memnûûn anhuma. Gıybetten sakınmak ve söz taşımaktan sakınmak da buraya girer. Çünkü bunlar nedir? Yasaktır buyurmuştu. Burada kaldık ve bazı meseleler geçen sefer beyan etmeye çalıştık. Her derste tabi farklı şeyler söylenebilir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizim gıyabımızda da bizim hakkımızı koruyor. Bu dini mübin İslam'ın büyüklüğünü görün ki insanın olmadığı yerde insanın aleyhine konuşturmuyor. Çünkü bir baba çocuklarından birinin diğerine düşman olmasını istemez. Birinin diğerinin alinde konuşmasını istemez. İster ki kardeşler birbiriyle barışık olsunlar. Allah Teala buyur bu hususta bizlere hepimizi öz kulları olarak yarattığı için tembihlerde bulunuyor. Birbirinizin aline konuşmayın. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem El ayalullah. Bütün mahlukat Allah'ın ailesi gibidir. Ailesi mesabesindedir. Haşa. Allah Teala baba değil. Baba diyen ne olur? Kâbir olur. Bak dün bir tane çıkmış spor kulüp başkanlarından eski. Belki yeni de bir başkandır o. Gidip diyor ki, Allah bizim babamız diyor. Afeder diyor. geçer Geçeriz diyor bu işi de falan mesela. Böyle geveze adamlar, böyle fuzuli adamlar gelmişler 50-60 yaşlarına bu kadar milletin başına geçmişler spor kulüpleri yönetiyorlar. Allah diyor, bizim babamız diyor yani. E böyle bir cahillik sardı yani. Böyle bir cahillik sardı. Bu Allah babamız dedi mi ya? Haşa. Ve lakin, allah Teala bizim yaratıcımız, biz onun kullarıyız. Fakat neye benzer bu iş? Bir aile teşbihte hata yok. Ne demek? Yani burada benzetme yapılabilir. E, bu benzetmede de ne çıkmaz? Aslı gibi mana çıkmaz. Bir baba çocuklarının birbir aleyhine gitmesini istemez. Mevla da kullarının birbirinin aleyhine gitmesini istemez. Çünkü mahlukat Allah'ın ayali misabesinde Yani bütün yaratıklar Allahu Teala'nın efra ailesi gibi. Gibi anlıyor musunuz şimdi? Ha. Ne diyormuş öyle ehli Kur'an ehliullah. Kur'an ehli, hafızlar, alimler, Kur'an okuyanlar, amel edenler Allah'ın ehlidir. Efendi ve ne mana verirdi? Allah-u Teala'nın özel evi olsaydı onları oraya koyardı. Yani bu teşbihler kafaya yaklaştırmak için takrib, ezhan, zihne yaklaştırmak için böyle tabirler yapılır. İbare darlığı derdiğine Efendi Hazretleri Mektubat'ın e, ibaresindendir o da. Yani ibare dar olursa çok şerh edilmez. Ama Müslüman onu anlar. Şimdi Mevla Teala kullarının birbirini üzmesini istemiyor. Onun için Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Küllül müslimi Alel müslimi Haram Demu ve irdu ve malu Bir müslümanın her şeyi Diğer bir müslümana karşı Haramdır ne demek haramdır Hürmetlidir yani Korunmalıdır Yasaklıdır yani ne demek Bir insan bir insan Kanını akıtabilir mi Nedir? Benim kanım sana, senin kanın bana nedir? Haramdır. Yani haksız yere ben senin kanını dökebilir miyim? Evet. Haksız yere derken bunun haklısı olabilir mi? Haklısı şöyle olur. Doktor ameliyat yapacak mecbur. Bir yerini kesecek. Yani ameliyat yaparken keser de kan çıkarsa doktor haram olur mu? Olmaz. Ama şimdi durup dururken ben sana vurdum bir yerine kan attım şimdi. Ya durup dururken olma lüzum yok. Sen bana kalktın bir şey dedin ben de seni dövdüm. Olur mu böyle şey şimdi? Var. Müslümanın Müslümana kanı haram mı? Kanını dökmek, öldürmek, bıçaklamak Haram Peki Malı haram mı? He? Ben aldım senin arabanı gittim Yani çaldım Haram değil mi şimdi? E, malını gasp ettim Şimdi şuradan git aldı adam ayakkabısını, Birinin ayakkabısını aldı gitti Bu nedir şimdi ya? Bu ne büyük haram bu ne bir şeymiş? hiç sormuyor kimin ayakkabısı beğendim diyor aldı gitti He? ondan sonra orada bir şey duruyor senin malın efendim, veya takken veya elbisen veya pirincin aldın ekmek koydun oraya çıkarken buradan götüreceğin evine aldı adam ekmeği gitti haram mı? haram ırzı da öyle haram ırzı ne demek? siz Türkçe'de ırz namus mefhumunu çok özel olarak değerlendiriyorsunuz. Yani hanımınıza, kızınıza cinsel manadaki taarruzları ırzla e, tercüme ediyorsunuz. E, do doğrudur ama özeldir o. Aslında Arapçada yani din istilağında, şeriatta ırz manası geneldir. Umumidir. Ne demek? Haysiyet ve şeref demek. Tabii ki nasıl ki senin hanımına taarruz, kızına taarruz, namusuna taarruz haysiyet ve şerefini rencide etmekte en ileri seviyededir ama adamın suratına ters bakmak adamın arkasından gıybet etmek adamı efendim adam hakkında hakaretli konuşmak onun olmadığı yerde onun aleyhine konuşup gıybet etmek veya ona efendim iftira atmak hı? bunlar e, vesaire kısımları çoktur bunların hepsi nereye taarruzdur ırza taarruzdur yani insanın haysiyet ve şerefini rencide edecek şeylerdir. Bu da haram mıdır? Haram. Ama bizde bu anlayışlar kıtlaşmış. Çünkü hiçbirimiz kimsenin malımız olmayan arabasını, ekmeğini, yemeğini, takçesini, efendim ayakkabısını alıp gitmeyiz. Bu şerefsizliği hiçbirimiz kendimize bu bayağılığı, bu aşağılığı, bu düşüklüğü yakıştıramayız. Ama adam duvarı döner dönmez arkasından konuşmayı da Hiçbirimiz bırakmayız. Halbuki ha onun arabasını çaldın, ha onun kanına akıttın, hada da gıybetini yattın. Bu kadar ağır. Ama biz buna alışana kadar herhal mezara gideriz. Çünkü bizim örfümüz bozuk, geleneğimiz bozuk, alışkanlıklarımız bozuk, yetiştiğimiz çevre bozuk. Bizi İslam ahlakıyla yetiştirmemiş. Anamız da babamız da. Bunlar biraz da nereden gelir? Yetişme tarzından gelir. E, anamız bir kadının aleyhine konuşursa küçükken biz de alışırız. Değil mi? Ha, anamız doğru bir kadın olup da onun bunun aleyhine konuşmayan bir kadın olsa biz çocukken o edebi biraz alırdık. Anam bir bakarız ki anamız herkesin aleyhine konuşuyor. Bir de bizden. E, o zaman böyle olur. Yani kültürümüz buna bir etmiyor. İslam kültürü yok bizde. Epey zaman Osmanlı'nın son zamanında da bu bozulmuştu. Bize kadar işte bu bozukluk artarak... Devam ediyor. Ama şimdi bu mefhumlar niye böyle değişti yani? Kanını akıtmak. Şimdi kanını akıtmak da kolay oldu canım. Doğruyorlar, kesiyorlar. Kutuya koyuyorlar. Kafasını bir yere, bacağını bir yere gömüyorlar. Kuyulara atıyorlar. Kuyulardan kemik çıkıyor, oradan çıkıyor. Bununla kim meşru etti size? Kim meşru etti size insanı öldürüyorsunuz? Hangi gerekçeyle öldürüyorsunuz? Kim olursanız olun. İnsanı öldürmek Günahların en büyüdür. Sizin bundan hüccetiniz dedi. Allah'tan izin mi artınız ya? Böyle şey olabilir mi ya? Şimdi öldürüyorlar, kesiyorlar. Her gün bir kuyu açılıyor. Oradan kemikçin, oradan kapatarsın. Oradan bacak çıktı, çöp kutusundan şu çıktı. Çünkü İslam mefhumu gidince, Allah korkusu kalkınca bunu hiçbir şeyle önleyemezsin. Her adamın başına polis mi koyacaksın ya? E şimdi zaten kan akıtmak bu kadar normalleştiği bir dönemde, Gıybet mıybet dediğin zaman da komik duruma düşüyoruz yani. Ama İslam bunu ağır görüyor. Büyük görüyor. Müslümanın ırzı. Anladın mı şimdi ırz neymiş? Şerefini rencide edecek. Yani konuşuyorsun bir adamla benim aleyhime ben onu duysam üzülüyorum. Bu benim ırzıma haysiyetime müdahaledir. Ve öyle bir tehlikeli bir şey ki meşhur hadis-i şeriflerde var. Yani bu hadis-i şeriflerde tabi Bezzar'da var. Ebu Davud'un bazı rivayetlerinde var. Yani çok rivayetlerde var. Ebu Ya'la'da var. Mesela ne okuyalım. İnner riba nifun ve seb'ûne bâben İbni bu dünya taberani ve yakî rivayet ediyor. Faiz nedir? Yetmiş küsur şube günaha dahildir. Yani faizli muameleler 70 küsur kısmı var, günahının çeşidi var, boyutu var, cezasının ona göre farkı var. Ehvenu neba ben minariba ama bu faiz çeşitlerinin hangisi olursa olsun yani Allah'ın riba saydı e, muamelelerin 70 küsur derken bu bizim para verip yani 10 lira verip 11 lira almamız bir tanesi. Anladın? İftira da bunun bir şubesi. Gıybet başka bir şubesi. Bu faiz dediğin zamanda da illa ne değil? Parayla alıp vermek gibi değil. Bunun da neleri var? Şubeleri var. Ama hesap bildiğimiz tabi faizden değil mi? Malda efendim, fa farklı alışverişte fazlalık noksanlık meselesidir. Ama burada mesela diyor ki <gülüyor> Faize giren İslam'ın fahiş saydığı haramların en hafifi, en düşüğü, en basiti. Ondan aşağısı olmaz mesela cezası. Müslüman kenanasıyla zinaden gibidir. Müslüman kenanasıyla zinaden gibi derken yani müslüman kendi demek mesuliyeti mucib. Müslüman kenanasıyla kendi annesiyle mesela evim zina eden gibi bir ağır be belası var. Vedir emri ben bir ee, dirhem ee, diyelim lira, faiz parası almak. Eşeddümün gâmzim ve selâzine zinyeten 30 35 zinadan daha ağırdır ahirette. 35 beş gene zina burada, bir kuruş faiz burada. Hangisi daha veballi? Faiz daha veballi. Ama sen şimdi ya ben faizi cayır cayır içiyorum bir şey olmuyor. Demek zinadan hiçbir şey olmaz değil. Bir de zinaya da başlama. Yani bu buna kıyas değil. Sana anlatıyor hadis-i şerif. Peki bu eşd-ür riba, erba riba, riba. Faizden beteri, faizden büyüğü ve faizden daha pisi intihak uruz müslim ve intihak hurmeti. Bir müslümanın ırzı, şeref ve dokunmak ve bir müslümanın hürmetini yani aleyhinde konuşulmaması gerekirken iftira edilmemesi gerekirken He kendisine taarruz edilmemesi gerekirken, kendisine hakaret edilmemesi gerekirken, kendisiyle dalga geçilmemesi gerekirken, kendisine eziyet edilmemesi gerekirken. Bunlardan birini yapmak faizden de pistir diyor. Yani orada 35 silah diyor, bu demek ki katlama gitsin. Ama bizim bunlar her gün su gibi yaptığımız hareketlerdir. Su gibi. Bak, Ayşe annemiz, radıyallahu ha, diyor... Safiye validemiz o da kuması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevce-i annemiz Ayşe annemizin nesi oluyor? Kuması oluyor. E dedim ki diyor Resulullah ya Resulullah bu Safiyenin de kısalığı yeter yani. Bu kısa boylu. Dedim diyor. Ne buyurdu bana? لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْمُزِجَدْ il bahri لَمَزَجَتُ Öyle bir laf dedin ki ey Ayşe bunu denizlerin suyuna atsak hepsini leş eder. Biz, bize anlayacağımız dilden konuşuyor. Yani o içtiğimiz temiz suları değil, okyanuslar ki, dünya kadar pis insan girse temizlenir şeraata göre. kusul de oluyor denizde. Ama diyor, senin bu kerime okyanusları murdar eder. Vaha gelir, liha. Kokusunu bile değiştirir. Ya. Ben, onun için Ayşe derdi ki, ben bir insan için, kısaymış uzunmuş be yani maviymiş yeşilmiş yani böyle bir ayıp ima eden bir laf diyeceğim bütün dünyayı bana verseler artık böyle bir şey demem. Ben bilmiyordum diyor bunu. Çünkü şeriat yeni öğretildiği için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımına hemen bunu söylüyor buradan bu yayılıyor. Efendimizin her hareketi, oturuşu, kalkışı bütün meselelerde İslam oturuyor, yerleşiyor. Onun için aşağınamız bunu tabii bir daha yapar mı? Ama biz yapar mıyız? Biz devam ederiz bize hiç ırgalamaz Bu ayetler, hadisler bizi de hiç değiştirmez yani. Bizde bir sorun var. Sorun. Biz dinliyoruz, amel etmiyoruz biz. Frenlemiyoruz. Ya İslam böyle. Şimdi biri vaat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken bir kadın için "Bu eteği uzun." dedim. Artık eteği uzun da herhalde Boyu kısadan mı kınayledir? Boyu kısa olan neteyi sar karani belki de odur ama neyse. Ne buyurdu? Ilfızı, ilfızı. Tükür, tükür. Ne bir şey yok ya ağzım, ne tükürce ya? Bir tükürdüm ve lefızdu. Biz zaten bir de baktım, bir günü emretti madem tükürdüm et parçası çıktı. Çünkü Allah ne buyurdu? Eyvob Sizin biriniz ister mi kardeşinin ölmüş etini yesin? İstemez. Onun için, inne minel الْكَبَائِرِ Büyük günahların en büyüklerinden biri اِسْتِطَادَةَ fi فِي اِرْضُ الرَّجُولِ Bir adamın, diğer bir Müslümanın haysiyet ve şerefini rencide edecek şekilde ırzına uzanmasıdır. Ona taarruz etmesi. Onun için İslam bunları ne yaptı? yasak etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları böylece beyan etti kaçınmak lazım kabir var kabir zor mesela laf taşımak nemime burada buyurdu mesela. nemimeden de sakınmak lazım gıybet neydi bir müslümanın ardında efendim, razı olmadığı hoşlanmadığı lafı sarf etmek ama benim dediğim doğru ben uzundu da mı kısa dedim ona bakmıyor işte. Senin ona kısa demen dediğini olduysa üzülür mü? Üzülür. Onu kıybetsen sayıyor İslam. Yoksa sen ona kısa dedin, o da zaten kısaydı. Onda bir şey yok ki. Yani kıymetten çıkarmıyorum. Bak burada İbn-i dünya ve Tabarağan'dan rivayetle bir hadis-i şerif önümüze geldi. Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Erbatun yudhune ehlen nâri alâ mâbîmine ledâ. Yes'avnemâ beynel hamîmî vel jahîmî. bil ve sibûrî. Yapılu bazı ehlin nari, libat. Ma binam Dört kızım insan var ki. Bunlar cehenneme girdikleri zaman, cehennemde yanan diğerleri zaten yangın içinde, bela içinde, eziyet çekerlerken, bunların durumu cehennemliklere de eziyet verecek. Bunlar daha beter. Çünkü bunlar ne yapacaklar? Kızgın cehennemde yanan Efendim tabaka ile kaynar sular. Dağları eritecek bir damlası. Hamim odur. O suyla cehennem arasında koşuyorlar. Bir yandan vay bize vay diye bağırıyorlar. O kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar ki bunların patırtısı, gürültüsünden diğer cehennemdekiler rahatsız oluyorlar. Hatta birbirlerine diyorlar ki ya bizim derdimiz bize yeter. Bir de bunları çekiyoruz ya. Bunlar nedir bu? Niye bağırıyorlar bu kadar bunlar? Peki kimdir bunlar mesela? Feradül'ün Mughlaqun alayhi tabutun min jamrin Bir adam ateşten bir tabut üstüne kapatılmış. Tabutun hepsi kor. Yani kor halinde. Ateş koru halinde tabut. O tabut da bunun üzerine kapatılmış yani bu içine kitlemiş. Wa rajulun yajru birinin bağırsakları dışarı çıkmış o da bağırsaklarını peşine çeke çeke efendim değirmen beygiri gibi geziyor. Voraculun yesiru faffu kayhan adamın birinde ağzından kar, irin boşalıyor. Devamlı ağzı kandırın. Hortum gibi çıkıyor. Voraculun yakul lahmu bir adam da kendi etini yiyor. Ya bunlar böylece hadis i evde devam ediliyor. Feqalu sahibi tabut Ma banu leb'ad kad adana ala ma bina min alada fequlu inna leb'ad mate ve fi unuk yemalu ennas Ya bu tabutun içinde Çitlenip bas bas bağırıp etrafına eziyet verenin durumu nedir? Bu Allah'ın rahmetinden uzak adam ne yapmış? Soruyorlar. Efendim, cevap da geliyor. Bu insanların malları emanetleri boynundayken ölmüş. Yani ne yapmamış vasiyetini? Yapmamış. Şu şunun hakkı bu bunun hakkı. Şunun parası bende. Şunun malı bende. Yani ben ölürsem çoluk çocuk konu komşu. Bunu dağıtırlar da çoluk çocuk benim zanneder kendi yer. Olur mu bu şey? Bak bu falan adamın emanetidir. Bu ona verilecek, şu ona, şu sahibine verecek gibi. Veyahut da efendim işte borç almış, ödememiş veyahut da efendim ödeme niyetiyle almamış daha doğrusu diyelim. Yani ödeme niyetiyle alan yine bu kadar büyük azaba düşmez de. Çünkü birden ölürse o bu kadar azaba düşmez. Ama alır milletin malını gasp eder, hırsızlık eder veya borç gibi alır. Ama ödememek niyetiyle batırdım diyecek yani. Bunların durumu bu. Sümmeyukarlil lati yurru ma'ahu ma ve ma O bataktanı çekip dolaşan. Ya bu Allah'ın rahmetinden efat adam bunun durumu nedir? Biz zaten diyor cehennemdekiler yanıyoruz burada. Eziyet çekiyoruz. Bu da bas bas bağırıyor bizi rahatsız ediyor. Zaten kendi rahatsızlığı olan başkasının bağırmasından daha fazla eziyet duyar. Yani çünkü adamın kendi göre sancısı var, ağrısı varsa, yani hastanelerde falan çok olur böyle mesela. Yataklarda mesela de birinin başka ağrısı var, bilir. o bağırandan, buradaki zaten karnına kramp girmiş, bu da bu daha rahatsız oluyor beni. Başka odaya götürün, ben, ben tam uyuyacağım bu kadar bu bir bağırıyor, ben uyanıyorum falan. Bu zor. Cevapta ne gelir? Bu Allah'ın rahmetinden uzak adam idrardan sakınmazdı. İdrar yaparken nere mesajlamış, nereme değmiş hiç umurunda olmaz. Bu da büyük bir bela zaten biliyorsunuz. Buhari hadisinde geçer iki kabirde Yahazebani azap oluyorlar buyurdu Resulullah (sav) "Fi çok da büyük saymayacağınız günahlar ama kana halluma lasti böyle bu mezarda yatanlardan ikisinden kabir azabı olanın birisi idrarından örtünmezdi yani sıçlatırdı üzerine. Bu adamın durumu bu. Bağırsakları çekmiş şimdi ne kadar mühim bu taharet meselesi. Ne kadar mühim bu abdest meselesi. Ne kadar mühim bunlar? Bunlar ahirette hep çıkacak. Sümâyu kalulüllezî <gülüyor> yesîlû fûke ya Ahmed ağzından kan yerin. Boşalan evet adam. Onun durumu nedir? Bu da bize çok acayip diyor. Deniyor. İnne lebâdikâne ya kullû humennâsi bilğibeti ve yemşî bin nemîmeti bu adam insanların etlerini yerdi, gıybet ederdi, söz taşırdı. on lafını ona. Onunla bunu ona milleti birbirine katar karıştırırdı. Böylece azap ba uğratıldılar. Müslümansalar bu azaplar biten iç zerre kadar iman olan cehennemde kalmaz, çıkar. Ama bir de Allah muhafaza bu yaptıklarını helal saydıysalar, normal gördüyseler veya bu yaptıkları günahlardan sebep son nefeslerinde kafir olarak öldüyse çünkü bazı günahlar adamı son nefeste getirir imanını kaybettirir o noktada da cehennemde ebedilik kesinleşir çünkü imanı kaybedince ama o imanı kaybetmekte neden sebep olur o da işte evvelce yaptığı bazı günahlardan sebep olur yoksa Allah Teala kuluna zulmetmez Ama işte bazı günahlar var Allah Teala da onlara karşı gazaplenir en mühimi şu insan yaptığını günah olarak büyük bir masiyet olarak Allah Resulüne muhalefet olarak görür de korkarsa bunda inşallah iman tehlikesi olmaz. Günahtır ama bu ne olacak ya? Ne çıkar bundan? Ne yapıyorum ki? Milletleren yapıyor ben bir şey yapmıyorum ki gibi. Duygu olursa bu son nefeste imanı da götürmeye uzanır. Allah muhafaza eylesin. Senin onun için bakıyoruz da ihlâsızlık yani gösteriş tek insanı şirk'e doğru götürür. İki kişi arkadaş olduklarının kısasını... ...Efendi Hazreti çok anlatırdı... ...Ahiret kardeşi biri ...birbirini ziyarete gidiyorlardı... ...bir gün o ona bir gün o ona... ...sonunda ne oldu... ...birisi gelmeyince... ...öteki dedi ki bir gideyim bakayım... ...kaç gün oldu gelmedi sıra ondaydı... ...kızı kapıyı açtı... ...dedi baban nerede kızım... ...dedi ben sana kapıyı açayım ben çekiliyorum... ...sen doğru karşı odaya geç... ...o da geçti odaya... ...bir de bak odanın ortasında yatak uzanmış... ölmek üzere ama ölemiyor... ...mosmor olmuş... Gidişat iyi değil. O da ona işte başladı La ilahe illallah La ilahe illallah telkin yapıyor. Yani sen de söyle demek olmaz ama işte sesle söyleyip de duyutmak için o da ne diyor? Ya ağabey, hadi kelime türkadi hele beyni o Ey kardeşim diyor. Sen bana bu kelimeyi söylüyorsun, okuyorsun ama onunla benim arama engel koyuldu. Onu bana okutmuyorlar. Nasıl okutmuyorlar ya? bu da şaşırıyor o zaman diyor ya biz seninle bu kadar sen ahiret kardeşi olduk camilerde cemaatlerde buluştuk haçtı ömreydi namazdı yani müslümanlar birbirlerini ibadetlerde şahidi oluyorlar hele ahiret kardeşi olanlar daha yakın oluyorlar biz dedi de bu kadar beraber edik şimdi sen nasıl la ila illallah diyemeden ölüyorsun yani hani insan komaya girer veya dili tutulur felç olur bunda sorun yok son hali muteber ama konuşurken bunu bana dedirtmiyorlar demek başka bir iş var. Dedi vallahi dedi la ilahe illallah demeden öldüğünü görürsem cenazesinde kılmak kimseye de kıldırmam. Ne yıkarım ne kefenlerim ben. Müslüman olarak sana muamele yapamam bu vaziyette. Artık konuşarak yani ölüyor. Dili çocuk. Peki sen bu kadar ibadet daha nere gitti? Dedi ben sana itiraf edeyim hiçbirini Allah için yapmamıştım İşte bu tehlikeler var. Ha bunlar adamı imansız götürür bak. Ama tabi bir insan zinaf dese içki de işte, haram olduğunu bilerek, Rabbim ya Rabbim selam, yani tevbe edeceğim, ettim falan, ha bunun son nefesinde imasız gitme ihtimali zayıftır. Ama bu gösteriş gibi işlenen yani Allah için yapmıyor. Geliyor burada, millet görürse kılıyor, millet görmezse kılmıyor. Bu riyâ falan bunlar şirke çok yakın şeylerdir yani. Çok yakın şeyler. Bir de tabi bu istiğfaf yani hafife almak, küçümseme işleri. Bundan ne çıkar falan. Bunlar da insanı imansız etmeye yakın işler. Allah muhafaza etsin. Mesela bir müezzin di diyorlar. İşte eski kitapların rivayetleridir bunlar. Vefat ederken Kur'an getirdiler de Musaf'ı göğsüne koydular da hani senelerdir ezan okudu, şey etti, müezzindi falan diye böyle huzur üzere ölsün, zikir üzere ölsün diye de. Kalktı ne yaptı? Ben bu Kur'an'a küfür ettim dedi. Öyle öldü. Mesela bunlar var. E tabi bunu da araştırdıkları zaman meğer Minareden karı kız kollarmış. Şimdi ezana çıkıyor, 2-3 dakika evvel çıksa, e o zaman da böyle binalar yok. Şimdi minareler küçük kaldı. Ama evvelce tabii minare en yüksekte. E belki bir kadın kız camdan çıktı veya bir şey oldu göremiyor o yukarıyı. Müezzin ne bilsin her dakika yukarıda değil ki. 24 saatte 2-3 dakika çıkıyor ezana. E şimdi, e yani bir kadına namereme bakmaktan adam kafir olur mu? Olmaz. Şimdi buradaki mesele bir tabii müezzinlik Yeri ezan ibadet yeridir. Yani ibadet yerinde bunun yapılması hani şimdi zina her yerde haram ama Ka'be'de yapılırsa kat kat olduğu gibi. İçki içmek her zaman haram ama Kadir gecesinde içmenin vebali daha büyük olduğu gibi. Ve burada da şairi İslam'dan olan ezan ve onun alameti olan alemi olan bir minarede Allah'ın isminin zikrolunduğu noktada bunun yapılması buraya bir ağırlık getirir ama bir de mesele nedir? Tabii ki burada ne, yani bundan ne çıkar gibi görmek esas. Yani pek de bir şey değil. Ne var zina yapmıyoruz bir şey yapmıyoruz yani. Efendim kenarından köşesinden bir kadın eli uzanmış görmüşsün ne olur gibi. Eğer işte bu, böyle bir düşüncelerde olursa o da Allah muhafaza imansız ölmeye çok sebebiyet verir. Çünkü insan ne kadar küçük de olsa yaptığı günah o kime karşı günah işlediğini düşünerek o Allah'ın büyüklüğüne nazaran onu büyük görmelidir ibadetleri ne kadar büyük yapsa da sabahlara kadar uyumasa da onları hafif görmeli küçük görmeli beceremedim demeli ama günahları ne kadar da küçük olsa da onları büyük görmeli çünkü allah Teala Teala'ya karşı işlendiği için Rabbimiz gazap edebiliyor Rabbimiz rızasını ibadetlere gizledi yani hangi ibadetten razı olur o da tam kesin olmaz çünkü adam çok büyük işler yapar kazanamaz da hiç umursamaz. hafife aldığı bir amelden de kazanabildiği gibi değil mi? 600 cilt kitap yazan alim, mana aleminde görenler, nasılsınız soranlara, elhamdülillah cennetteyiz nimeteyiz, e siz gitmeyeceksiniz cennete de, kim gidecek? 600 cilt bu kadar ulum, diniye bıraktınız dediklerinde ne dedi? Yok evladım dedi. Onlardan kazanamamışık meğerdi. Yani bir gün dediğim mürekkebi okkaya daldırdım sonra kaldırdığımda bir susuz sinek, su arayan sinek kondor Kamış kalemin ucuna, mürekkep sulu mürekkebe batırıyor ya, orada ben de dedi yani hareket ettirsem, yazsam sinek kaçacak, onu da bekledim de öyle, içsin, suya kansın da sinek kendi uçsun. Orada da dedi yani. Şimdi bunlar da öyle. rızasını taatlere gizledi, gazabını da günahlara gizledi. Yani bazı kere bir adam zina eder de, Allah'ım tamam günah yazılır, günah yazılır ama, diyelim bir bir bilayetine gazabına uğramaz da, bazı kere bir adam, başka en ufak bir bir müslümana hakarişe yapar kaç göz işareti ee, falan, o da oradan çarpılabiliyor yani bunlar çok önemli meseleler hayatımızda devamlı başımıza gelen olaylar dikkat etmemiz gereken olaylar şimdi imam-ı rabbani veyza yine böylece mektup buradan başlıyor el bu u al suhriyeti alay etmekten müslümanlarla alay etmekten sakınmak ve izâ-ül mü'mini mü'mine eziyet etmekten sakınmak zaruri yön bunlardan mecburidir. Bunlar kesin kaçınılması gereken işler. Fe inne izâ mü'min bi gayri <gülüyor> hak. Bir müslümana haksız yere eziyet etmek bir cinkhan, hangi suretle olursa olsun ne demek hangi suretle olursa olsun yani adamın geldin elini tuttun kıvırdın adamın elini acıtıyorsun adam bağırıyor Hani bu eziyet ama sade eziyet bu değil ki e sen adama hakaret ettiğin zaman lafla sözle de onu üzdüğün zaman bu da eziyet veya göz kaşı edilen de onu küçük düşürsen bu da eziyet ardından konuşsan sonra duyduğu zaman bu da Eziyet. Şimdi duyup da duymamanın farkı oradan çıkıyor işte. Mesela adamı gıybet ediyorsun. Bu gıybet ona ulaşırsa farklı, ulaşmazsa farklı. Eğer ulaşmazsa o üzmüş olmuyor. Üzmüş olmadığı için senin buradan sıyrılmanın yolu ne? Dua ediyorsun. Ne dua ediyorsun? Bu kadar gıybet ediyoruz da niye duasını bilmiyoruz ya? Pari minareye çalan kılıfını hazırlar. Biz kılıfı da hazırlamamışız. Ortada kalacağız. Gıybet madem ediyoruz, kılıfını niye hazırlamıyoruz? O adam duymadıysa onu duada ne diyoruz? Allah'ın mağfirli ve men Ya Rabbi beni de affet bu gıybet ettiğim adamı da affet. İki adamsa ve men bu iki adamı da affet. E Arapçasını bilmiyoruz zaten Türkçe olsun idare eder seni. Namaz değil ya bu. Ama biraz Arapça ezberleyin iki kelime ya. Allah'ın mağfirli zaten onu biliyoruz. Ben affirli okuyorsunuz ya işte o peşine ve men yehteb gıybet ettiğim adamı da affet. Çünkü adam duymayınca üzülmüyor, üzülmeyince de hak çok büyümüyor, mümine eziyete girmiyor. Girmeyince ne oluyor? Sade ırzına, tasaddi, istitale uzanma oluyor. Ve lakin Rabbim diyor ki madem onun af için dua etseni de affedeyim. Fakat tabi böyle birbirine uyuz olup, gıcık olup da kıybet edenler de bu iş zorlaşıyor. Adam bize ver diyor ki niye diyor ben onun diyor? Af olması için dua edeceğim diyor. Zaten sinirim bozuk ona diyor. Hiç sevmiyorum diyor. Bilmem. Ya yani o zaman af olması için dua etmeyeceksen gıybet etme. şimdi Allah Teala diyor ki madem gıybet ettin af olması için dua etmesen seni de affetme. Yandın diyor. O zaman Müslüman akıllı düşünecek. Bu adam senin düşmanın mı he? Sen bunun efendim af olmasını ister misin? İstemem. Yansın diyor bu cahirce cehennemin dibinde diyor falan. Böyle bir şeyler Müslüman. millet böyle birbirine olur yani böyle şeyler. E tamam yansın, yanmasın. Ona Allah karar verecek. Sen karar verecek değilsin de. Sen bu adamın haliyle konuştun mu? Konuştun. Bitti gıybet ettin. Ne yapacaksın? Afanman lazım mı lazım? Yoksa yandın. Ahirette herif senden söker. Sevatlarını söker. Orada para çökmez. O zaman diyor allah Teala onun affını iste seni de affedeyim. Ben kızıyorum ona ben onun affını istemem. Peki ahirette dalarsınız birbirinize. Cehennemi gördüğünüz zaman cehennem bir görlediği zaman Oo, helal helal dersiniz. Herkes birbirine her şeyi verir ama iş işten geçer. Bugün helallaşın. Ama işte af edilmesi için dua edin. Zaten düşmanınızı hiç kıymet etmeyin. Sevmediğiniz adamı hiç kıymet etmeyin. Niye? Sevabınız ora gidiyor. Düşmanına niye sevap yedireceksin? Bir. Açarak olmak için ona dua edeceksin. Ya Rabbi onu da affet diye. Niye dua edeceğim düşmanıma? O zaman en iyisi kıymet etmemek ama çok kazık yiyoruz bu işte de yani. Çok çok çok. Hep böyle düşmanlarımızı zengin ettik. Ahiret zengin ettik yani. Aleyhine konuştukça cevapları Onlara gece sabah kadar tehekküt kıl, akşama kadar öbürü de sabaha kadar yatsın, sabah namazına kalksın, ondan sonra sen gündüz onu gıybet ederekten geceki sevapları ona yazdır. Yani böyle çok kazananlar da olacak, kaybedenler de olacak. Allah bizi ahiret uyanıklarından eylesin, zararı rıza gösterenlerden eylemesin. Şimdi ama senin ettiğin gıybet adama gittiyse, adam da bunu duy üzüldüyse ne oldu? Mü'mine eziyet oldu. O zaman ne giriyor devreye? Ya Rabbi onu affet demekle olmuyor. Mutlaka gidilip helallık almak, hakkını helal et demek lazım oluyor. Şimdi onun için bana devamlı geliyorlar veya gelemiyorlar. Bazı kere işte kalabalık oda yüzdehamdan uzaktan bağırıyorlar. Bazı kere diğer arkadaşlara ulaşıyorlar. Diyorlar ki Hoca Efendi bize hakkını helal etsin. E ben de diyorum ne yaptınız kardeşim? Beni mi soydunuz? Bir yerimi mi çaldınız? Kitabımı mı aldınız? Öyle ya şimdi hakkını helal etsin dedim mi? Ne yaptınız bana? Ben de bunun şeyini öğrenmek durumundayım öbür türlü bana toptanaklarını helal et o toptanı biz biliyoruz neler giriyor toptanın içine biz yutmayız öyle biz de soruyoruz bazı kere ama şimdi milleti de rezil etmek istemiyorum sormuyorum hemen anlıyorum ki o televizyonda benim hakkımda çıkan haberlere altananlardan, aleyhime konuşanlardan çok var boya bol miktarda binlerce on binlerce var bunların bazısı insafa gelip işte güledemi dinlerken falan takılanlar var ya bu o muydu falan Şimdi geliyorlar, özür diliyorlar, hakkını helal etsin falan, bize de ulaşamıyorlar. Biz de şöyle bir şart koşuyoruz, sohbetleri kaçırmamak şartıyla, bütün sohbetlerimizi dinlemek şartıyla ve ölünceye kadar bu yoldan ayrılmamak kaydı şartıyla hepsine helal olsun. Ne demişse demiş adam, şimdi gel bakayım sen ne dedin, uğraşamaz ki. Dedi değmedi hesabına döner, yeniden aynı konu tekrara gelir, lüzum yok. Biz ne yapıyoruz? Helal ediyoruz. Ama madem şimdi işi anladın e beraber zarardan kaçalım. Ben sana diyorum zarar etme sen de bak Birbirine aleyhne konuşma. Ne gerek var? Mümin'e eziyet pahalıya patlar. Allah Teala "Birurustaeed billahi veldina yudulul mu'minine velmu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamelu buhtanan ve izmen ve kadınlara" Bir suçları olmaksızın eziyet edenler ribet ederek, iftira ederek, alay ederek, dalga geçerek bunlara hep değil mi? Hele adam duyarsa üzülüyor. Üzüldü mü büyük eziyettir. Bunlar ağır bir efendim sorumluluk iftira suçu ve ismen zahir beyin bir günah işlemiş olurlar. Sırtlarına yüklenmiş olurlar. Mahşerden bir çıkar adamın sırtına yükü bindirirler. Kendin zaten o sıkıntıda güneş tavan boyu yaklaştığı yerde yani kendi başına yürüyemeyeceksin. Bir de yük vururlarsa sırtına nasıl bu yükü taşıyacaksın sen? En iyisi yüklerden burada kurtulalım. Sırattan bu kadar ağır yükle geçilmez. Onu sövmüşsün, onu dövmüşsün, ona kötü konuşsun, onu gıybet etmişsin, onu iftira etmişsin, ona eziyet etmişsin. Bu kadar teallukat müteallikat ile sıratı geçemeyiz. Yuvarlanma tehlikemiz var. Altı cehennemdir. Ne lüzumu var? Ateşe bir girmeyi göze alma. Ne gerek var? Direkt cennete girmek var iken. İşte ben biraz daha şu günahı yapayım demek eşittir cehenneme bir gireyim çıkayım demek. Ateşe kimse göze almasın. İnanan göze almasın. Dalga geçmeyecek ben mümine. Ne yapmayacak eziyet? etmeyecek. Çünkü dalga geçmek eziyet olur. Allah Teala buyuruyor. Estaizu billahi yâ yüvellezîne âmenû etmiş kullar Lââşgâr kavm min kavm Asâ yekûnû gayran minû Hucurat suresi Bir erkek topluluk yani erkekler erkeklerle dalga geçmesin. Öyle nisab. Kadınlar da kadınlarla dalga etmesin. Ama bu demek değil ki erkek kadınla kadın erkekle dalga geçebilir. Bu ne demek? Kimse kimseyle dalga geçmesin. Alar etmesin. Küçümseme yapmasın. Hafife almasın. İstihza muamelesi yapmasın. Velev diliyle, velev eliyle, velev kaşıyla, velev kirpiyle. Yok böyle bir şey. Tabi radyodan dinleyenler görmüyorlar. İnternete koyuluyor bunlar o. Sizin yaptığınız hareketlerce hepinizin bildiğiniz hareketleri yapıyorum yani. Yeni bir hareket icat etmedin mi? Mevla buyuruyor ki, yani bir adam bir adamlar dalga geçiyor, ne biliyor belki o ondan hayırlıdır? Yani senin dalga geçtiğin adam senden hayırlıysa, yarın ahirette sen sıratta tökezlerken o sırada şimşek gibi, müberkü, katıl gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümreyle geçiyorsa, sen cehenneme atılırken o cennete giriyorsa güle güle. Sen ağlarken o gülüyorsa da. Son gülen iyi güler. Ondan sonra kabirde öyle, mahşerde öyle. O efendimizin sancı altında gölgelenirken sen orada güneşin altında, anında ter göllerine batıyorsan. E sen şimdi pişman olmayacak mısın? Ben bu adamla nasıl dalga geçtim ya? Sen kimle dalga geçiyorsun? Sen alay ettiğin adam kim? E sen kendinin ondan hayırlı olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsan nasıl alay ediyorsun? Senden hayırlı olma ihtimali olan adamla. Hepimizin birbirinden hayırlı olma ihtimali var Allah'ın indinde. Nekraba gününde Allah dinde, Allah indinde en keremdiniz, şerefliniz kimdir? En takva sahibi olanız. En takva sahibi olanınız kim kimdir? Resulullah ne oldu kalbine göster. Et takva hauna. Takva nerededir burada Buradadır. Tamam takva uzunlarda belli olur ama takvanın mahalli kalptir. E ne biliyorsun o zaman kalpte ne var? Şimdi sen adam lanak diye sakalı var diye, sarık sarıyor diye veya kadın çarşafıyor. Bunlar takvanın dış alametleridir. İyidir, güzeldir, lazımdır, gereklidir. Ama yine de takvanın yeri neresidir? Kalptir. Niye? Adam bunları gösteriş içinde yapıyor. Olabilir. Birini kandırmak içinde yapıyor. Olabilir. Zorla da yaptırılıyor. Olabilir. Bu bunun Allah için inanarak yaptığını bile bilmeye şahit değiliz. Çünkü takvanı yerine ettir kalptir. Bir de bakıyorsun adam İslami kıyafette bulunuyor ama İslami ahlaktan çok uzak oluyor, milletin kalbini kırıyor, kafasını da kırıyor, ondan sonra parasını da yiyor, soyuyor sovana çeviriyor yani. Bunları da duyuyoruz. Dolayısıyla şimdi kimse kendini başkasına hayırlı görüyor. Rabbani bir mektubunda bir sözü var marifetullah yani evliyanın sözünü söyler marifetullah haramun ala men yara nefsev eftale min kuffaril efranci İmam Rabbani söylüyor bunu mektubatında yani değil sakallı sakalsızdan kendini üstün görmek değil sarıklı kendini sarıksızdan üstün görmek değil çarçabı kendini mantoludan üstün görmek değil mantolu kendisini pantolonludan üstün görmek Kendini frek gavurundan üstün görene Allah'ı bilmek haram olsun diyor. Bu frek gavurundan üstün bile göremezsin. Bu ne demek? Bu şu demek. Gavurdaki nefis aynı bende de var. Ondaki de nefsi emmare, bendeki de nefsi emmare. Allah'ın muvaffak kılmasıyla ben bugün Müslüman. Rabbimin tevfikinin refakatıyla ben bugün namaz kılıyorum. Burada hep Allah'ın tevfiki devreye sokularak kendi nefsine üstünlük verilmeyecek. Ben ondan üstünüm, frenk yavrundan üstünüm Dedim mi Ben iman ettim, ben namaz kılıyorum, ben müslümanım Ben hacıyım, ben hocayım, ben kapalıyım Devreye girdiği zaman Zaten Allah'ın muvaffak kılmasını Nimetini, tevhid nimetini Gözden çıkarıyorsun Zaten sen Allah'ı gözden çıkardın mı Allah da seni gözden çıkarmıştır Ondan sonra Frenk yavurunun bugün Yarın ne olacağı belli mi? Müslüman olabilir mi? Evliya da olabilir mi? Peki senin ne olacağın belli mi? Yarın gavur olabilir misin? E şimdi burada, bugün şu an için konuşuyoruz. Yani insan kendini nefsi itibariyle, pis nefsi itibariyle, kötülüğü emreden nefsi itibariyle, o gebertilmesi gereken nefis var ya hepimizin. Şeyh-i Şibli Hazretleri, Şeyh-i Şekale'in insücinin şeyhi, gelirlerdi uzaklardan ziyarete, öyle cezbe halinde de çok iyi. Kapıyı çalıyorlar, Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri. bir açtı kapıyı bir kere, Başı açık böyle. Celalli. Ne ol, Kim o? Ne arıyorsun sen? Şibli Hazret'ten arıyorum. Ne şibli? Kafir şibli geberdi. Allah ona rahmet etmesin dedi. Allah tövbe estağfurullah. Haşa dedi evliya ya da kafir diyor dedi. Bilmiyor ki o şiblinin kendisi. Kafir şibliği dediği nefsi geberdi dediği de nefsi ancak geberttim diyor. Allah rahmet etmesin yani Allah acırsa bu bir daha dirilirse başımıza bela olacak. E sen evliyanın lafından ne anlarsın ki? Ondan sonra bu işler ince işler. Yani mana var. Bir kelimede adam bir cilt şerh yazıyor. Tasavvufta. Ey İmam Rabbani'nin bu lafında da çok şerh lazım. Sabaha kadar konuşulması gereken bir sözdür. Ama kendini üstün görmeyeceksin. Allah Teala diyor. Kimseyle alay etme. Kimseyle dalga geçme. Kimsenin efendim bıyığı şöyle sakalı bir kirpiği şöyle gözünün rengi böyle. Boyu kısa boyu. Yapma bunları. O senden hayırlı olma ihtimali var mı? Var. E sen nasıl kendinden hayırlı olanla dalga geçiyorsun? Bu sefer sen dalga geçirecek duruma düşüyorsun. Sen ne enayi adamsın ya. Ta cenneti kazandığın belli değil. Karşındaki adam cennetlik olma ihtimali var. Senin cehennemlik olma ihtimali var. Bu durumda sen ona gülüyorsun. Yani neye benzer? yangında dumandan boğulmak üzere evi yanıyor itfaiye merdiveni dayayacak itfaiye de da geliyor merdivensiz gelmişler gece bir daha it, merdiven almaya gidene kadar on dakikada bunlar yanacak durumdalar böyle şeyler de oluyor ya itfaiye merdivensiz gelir mi ya söyleyin benden selam söyleyin merdivensiz gitmesinler bir yere ya yangına gidiyorsun mübarek adam üstten adam atlayacak şimdi sen burada yanıyorsun efendim yanar durumda dumanla zamış, karşıdaki çayını içiyor oturmuş sen bundan dalga geçiyorsun, he? falan yapıyorsun. E sana deli derler. Yani fıttırdı, ateşler yanaşıyor ya, yedi kafayı derler. Yani adam cennetlik olma ihtimali var, seni cehennemlik olma ihtimali adamdan alay ediyorsun. Sen kimsin? İşler böyle. Böyle işler. Mü'mine eziyete girer. Resulullah'ın Ne yaptın adamla dalga geçti. Bazı kere adam arkasını dönüyor, bunlar buradan böyle şey. Bir anda adam dönüyor, onun böyle yamuk kalıyor böyle kaşık kirpiğe. Hani şöyle yapmış gibi bir numaralar yapmak zorunda kalıyor. Yakalandı yani. yani. Yarıda. Kardeşim Allah var, melek var. Sen ne yakalanıyorsun? Sen kime yakalanacaksın? Adam döndü mü? Efendim zora giriyorsun da Rabbin gördü mü? Hiç sıkılmıyorsun. Ya utanmaz adamsın. Sen. Niye alay ediyorsun bu adamla? Yapma ya adam bunları. Kendini hakir gören, kendini en aşağı görmek lazım. Ya. Allah Allah. Evliyaullah böyleydi ya. Bütün evliya Allah mertebesine kadar yükselirse o kadar ne yapardı? Alçalandı. Yükselmek için alçalmaktan başka merdiven bulamadım buyuruyorlar. Yani yükselmek için mutlaka kendini mahvedecek, eritecek, bitirecek. Bu enaniyet, bu benlik, bu bundan eser kalmaması lazım. Kendinsinde benlik olmayan insan başkasından dalga geçmez ki. O benlik göstergesidir. Sen varsın ki ona böyle yapıyorsun. Sen varsın, sen gideceksin. Sen çık aradan, kalabakı yaradan. Yani sen nefis aradan çıkartmadan Allah tecelli etmez yani. Hep ben ben ben ben. Onu beğenmez. Bunu beğenmez. Bu ne biçim ya? Kış gününde gitmiş beyaz giyiyor. Ya sana ne ya? Belki geribim başka giyecek bir şey yok. Bilmem. Onun yani elbisenin rengine kadar her şeyine takılıyor. Arabasına bir şey koysa ona takılır. Eş eğer suç. Ne bileyim bu işler yani. İnsanlar birbirine kul takma. Dalga geçme. Böyle birbirine gösterme, merak. O tabicince hemen yanındakini kontrole başla. Ne var bunun durumu ne var? He? Türenebinse bir de, uçağa bininse başka der. Ya kardeşim, sen işin mi bitti? Gözlerini kapa. Estağfurullah, estağfurullah. La la la, la var, duam var. Devam et git ya sen. Sen her an ölebilirsin ya. Şimdi biraz sonra düşecek uçak. Biraz evvel birbirine alay eden adamlar. Ne rezil bir durum yani. İki dakika sonra gümleyeceksin. Bir dakika evvel millete aa iyi yapıyorsun. Her an allah Teala seni yakalamak üzere ya. Ecel nerede gelecek belli değil. Gafil yakalanmamalı, rezil yakalanmamalı. Allah'ın kullarına hakaret eder vaziyette yakalanmamalı. Evet. Bunun haramlığı büyük. Yani bunların tabi izahları var. Ben şimdi bu izahlara giremiyorum. Ee, bir de tabi Lakaplar meselesinde de gibi. Bunun çeşitleri çok. Kötü lakap takıyor adama. Bilmem ne. Yani o adamın istemediği lakap. Adam diyor, kardeşim bana böyle hitap etme diyor. O yine gidiyor ona öyle hitap ediyor. Yani bunlar hep haram ha. Adamı kızdıracak lakabı ona takmak haram. Behkide rivayet ediliyor hadis-i şerifte. İnnel müstezine bin nâ sufte ulu ehedin fil âhirati bâb minel cenne. İnsanlarla alay edenler cehenneme atılacak. Sonra bunlara da cennete doğru bir kapı açılacak. Kapı açılınca fevkal gel gel denecek. Fecu bikerbi ve gammi cennette yanmış, sıkılmış, perişan olmuş o sıkıntıyla beraber canını taratacak. Cennetten kapı açıldı diye ne biçim can havliyle koşacak. Feyde kapıya gelir gelmez tak cennetin kapısı kapanacak. Şun Başka bir kapı açılacak. Fevkalü helum gel gel denecek. Yine o dertten, kederle koşacak bir ümit. Gelecek feyda. Ulu katı, ulu. Tak. Cennetin kapısı önüne kapanacak. Böyle Allah Teala ona böyle bir muamele yapa, yapa, yapa. Artık Allah Teala ona o kadar kapı açacak ve kapatacak. Tam yanaştığında kapatacak. Hadi gel diye bir kapı daha açtı mı? Ümitsizliğinden. Ama ne kadar fazla ki artık. Cehennemde olduğu halde. Can havliyle, ha bir ümit bile demeyecek. Ümidini kesecek. Niye? Sen insanlarla alay mı ediyordun? Ben de sana böyle yaparım. Ben de sana böyle yaparım. Bak senin burada alay ettiğin, düz yerde alay ediyorsun. Bak senle orada cehennemde dalga geçilecek. Hele bu, Müslümanın çarşafıyla, sakalıyla, misvaıyla, sarığıyla, İslam nişanlarıyla, ezanıyla, minaresiyle, hacısıyla, hocasıyla... Alay edenler var ya Bunlar bunlar bunlar Allah Kur'an-ı Kerim söylüyor Müslümanlarla alay edenlerin durum işte Bunlara yapılacak bu Biz böyle yaparız Allah buyuracak <gülüyor> O müminleri diyor cennetteki Yüksek tahtların üzerine Yerleştireceğim Onlara da cennetten kapı açıp da geliyorlar önüne tak kapatıyorum ya onlara da manzarayı yukarıdan aşağı seyrettireceğim. Bu sefer de müminler ha <gülüyor> ha gülecekler. Bunlar cehennemden çıkamayınca. <gülüyor> Kafirler yaptıklarının karşılığını aldı mı? Allah yanına bırakmaz kimsenin. Ama İslam nişanlarıyla alay etmek adamı ne eder? Dinsiz eder kafir eder. Ama bir insan bir insanla normal ağzıyla burnuyla falan alay etse bu da adamı büyük günahkar eder. Kebair günahlardandır. Yani alay etmek büyük günahlardandır. Ama İslam nişanıyla alay edilirse onu ne yapar? İslam nişanıyla alay insanı kafir eder. Çünkü o dinle alaya girer. Allah Teala yaşarken de ölürken de son sözlerimizde de maldan, mülkten, paradan, şundan bundan değil de dinimizden imanımızdan vasiyet etmeyi bizlere nasıl eylesin. Amin diyen dillerinizi de nar cehimden azade eylesin. El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hocaefendi ile tefsir derslerimiz. <gülüyor>